Ayet-i Kerime'deki hak-batıl arasını ayırt edici bir marifeti diye tercüme ettiğimiz Furkan kelimesi, sapkınlıktan kurtuluş, türlü bela ve darlıktan kurtuluş, ilahi yardımla destek, hidayete götüren marifet olmak üzere dört manaya gelmiştir. Hidayet ve marifet de yol gösterici nur, uyarıcı, yardım yani ruhu destekleyen kuvvet ve müeyyideler, Refleksi oynatan Allah korkusu, belirtilerle işin hakikatini sezen gerçek ilham ve feraset demektir. Bunlar takva yani hicretin semereleridir. Nitekim hadisi şerifte "Leqad kana fi ma qablukum minel ümemi nasun muhaddesun min gayri en yekunu enbiya. Fe in yekun fi ümmeti ahad fe Sizden evvelki ümmetlerin içerisinde peygamber ve nebi olmadıkları halde Muhaddesun insanlar, eşit ilham alanlar var idi. Eğer bu ümmetin içerisinde onlardan birisi olursa, o da Ömer'dir buyurulmaktadır. Muhaddesun, Mele'ul âlâ tarafından zihnine sırların bildirildiği ve tahmini doğru olan kimsedir. Şöyle ki doğru söyler, dilinden asla yalan sadır olmaz. Bazılar, meleklerin Allah tarafından kendisine isabetli konuşmayı ilham ettiği zevattır, diye tefsir ettiler. Bu zat nebi olmadığı halde bu sayeden keşif ve ilham vasıtasıyla doğruyu sezer ve doğru konuşur. Nitekim Hafız İbn Hacer diyor ki: "Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme nasıl kendisine konuşulur?" diye soruldu. Bunun üzerine "Tetekellemul tu ala lisanihi." Melekler onun dili üzere konuşurlar buyurdu. Bu taife evliya'ya mülhemun denilir. Yani kalbi üzerine bir melek iner. Sinir sistemlerini hak ve gerçek yerlerde çalıştırır. Bu sayeden zihni saflaşır, saflaştıkça da hak ve gerçeği sezer ve söyler. Öncelikle bu marifete ulaşabilmek için aynı marifete iletilen zevatları bulup onlara hicret etmek gerekir. Bulduğu takdirde müridin kendisini onlardan uzaklaştıracak münkir ve tagutların hepsinden yüz çevirmesi de şarttır. Aksi takdirde hicret sahih olmaz. İmanın hakikatlerine ulaşabilmek için de gereken hicret sebebiyle tağut ve yollarının terki gerekir. Mesela mümin, dinine sarıldığı zaman dinin icaplarını yerine getirmek amacındayken şeytan hislerini istila eder. Doğru söylesen, namaz kılsan halk seninle alay eder, kazancın zayıflar, fakir olursun der.